İskender'in buyruğuyla Guzil'de ileride herhangi bir uyuyan kişi üzerinde öldürme denemelerine girişebilecek olan tehlikeli Asnorius da öldürülmüştü. 2. Ermiş Yohanna'nın bir savı. Buna göre Platos İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra tüm yaşamı boyunca rahat ve uyku verici bir gölgenin tadını çıkaramadan korkunç bir işkence çekmişti. İncil yazarına bakılırsa akşam oldu mu Platos alnında korkunç bir yanma duyuyordu. Işık çekildikçe azalan bu yanma, çarmıha gerilmiş İsa'yı ikisi de yanında diz çökmüş olan Meryemle Magdalaena'nın arasında gösteren fosforlu bir belirtiden kaynaklanmaktaydı. Dış çizgilerin parıltısı gittikçe artıyor ve hava iyice kararınca garip simge yoğun, kör edici güneşle çizilmiş gibi görünüyor. Adam da bu arada durmamacasına yenilenen bir cehennem ateşini andıran bir işkenceye uğruyordu. Pilatus tıpkı bir pişmanlığın saplantısına benzeyen göz kamaştırıcı görüntünün tam olarak bilincinde olduğundan bedensel acıya, tinsel işkence de eklenmekteydi. Ateş izi alnın ortasında yer alıyor, göz kapaklarına dek uzanıyor, burada bakışımlı olarak bir yanda Magdalena'nın, bir yanda Meryem'in giysisi yer alıyordu. Zavallı yakalan tek çıkış yolu kendisini zorlu bir ışığa bırakmaktı. O zaman yanma gibi fosforlu simgede hemen silini veriyordu. Ama bu sürekli aydınlıkta korkunç bir işkence oluşturuyor, Platos birkaç dakikalık sıtmalı ve eksik bir uykuyu ancak bulabiliyordu. Bu kaçamak dinleniş sırasında bilinçsizce alnını ve gözlerini eliyle kapatarak yorucu ışımadan kurtulmayı denediği zaman, oluşan gölge nedeniyle ateş saçan tüyler ürpertici simge hemen geri dönüyor, o keskin yanmayı geri getiriyordu. Lanetli adam gün içinde durmamacasına büyük aydınlığı karşısına almak zorundaydı. Rastlantıyla bir odanın karanlık yanına döndüğü zaman parıldayan damga hemen beliriveriyor, ona herkesin gözleri önünde bir alçaklık damgası vuruyordu. Sonunda durum katlanılmaz oldu. Pilatus neredeyse uykuyu bilmez olmuş, gözleri ardı arası kesilmeyen kıvılcımlanmayla berbat durumda, bir an için yoğun karanlıklara dalabilmek için her şeyini verirdi. Ama karşı konulmaz isteğine boyun eğip de çevresini kararttığı zaman damga birdenbire en görkemli ışığıyla parıldayarak onu öyle bir yakıyordu ki nefret ettiği güçlü ışığı yardıma çağırıyordu hemen. Dışlanmış adam aynı iyileşmez derdi son saatine dek artsız aralıksız çekti. 3. Ozan Jilber'in yaşanmış Doğu Düşleri adlı yapıtında belirttiği bir oluntu. 1778'e doğru meraklı sanatsever, sanatsal duyumların soylu tutkunu Gilbert, Küçük Asya'da önemli bir yolculuk yapmaktaydı. Bu amaçla uzun yıllar boyunca zorlu Arapça incelemelerine girişmişti. Değişik tarihsel merkezleri ve ikincil kentleri gezdikten sonra gezilerinin temel amacı Balbek yıkıntılarına gelmişti. Ünlü ölü kentin onun kafasında yarattığı başlıca çekim bir bölümü bize kadar ulaşmış olan yapıtlarının belirmesi bir zamanlar balbekin en şanlı dönemine denk düşmüş olan büyük taşlama uzanı misir’in anısından kaynaklanmaktaydı. Kendisi de taşlamacı olan Gilbert, Misire çok büyük bir hayranlık duyuyor, onu haklı olarak tinsel atası sayıyordu. Yolcu daha ilk günden adamlarına kendisini Misir'in gelenek uyarınca değişmez tarihlerde dindarca bir dikkatle kendisini dinleyen halkın önünde biraz şarkılı sesini tekli Sistra'nın çınıltılarına uydurarak yeni açmış dizelerini okumaya geldiği alana götürmeleri buyruğunu vermişti. Gilbert, ozanın yorumcularına onun olağan dışı bir sistrası bulunduğunu içeren ve çok inanılan halk kökenli kesinlemenin esinlediği çelişkin ve tutku dolu sayfaları bol bol okumuştu. Kimileri, resimlerde ve belgelerde gösterilen tüm eski sistraların titreşimli ve enlemesine maden kollarının sayının dört ya da altı olmasına dayanarak olgunun olanaksız olduğunu bildiriyorlardı. Kazılarında tanıklığına başvuruyorlardı. Ayrıca kazılardan hiçbir zaman tekli bir sistra çıkmamıştı. Başkalarına göre her şeye karşın benimsenmiş söylentiler önünde eğilerek Misir'in türünde tek bir çalgı kullanarak seçilmek istediğini benimsemek gerekirdi. Gilbert rehberlerine kendisine uzakta beklemelerini söylemiş, uzak ustasının saygın gölgesinin kutsallaştırdığı yerlerde düşünüme dalmak üzere yalnız kalmıştı. Coşku içinde hiç kuşkusuz misilin ayak izlerinin üzerine bastığını düşünüyor, çevresindeki yıkıntılarda eski kalabalık ve görkemli kenti bulmaya çalışıyordu. Akşam olmaktaydı. Gilbert saati unutmuş bir zamanlar birer yapı parçasıyken, şimdi oraya buraya dağılmış eski taşların arasına oturmuş kımıltısız düşlemini sürdürüyordu. Büyüleyici yerden ayrılmayı ancak gece iyice çöktükten sonra düşündü. Kalktığı sırada gözlerinin önünde çok uzakta olmayan bir ışık parladı. Kaynağını derin bir mahzenden alıp dikey olarak bir aralıktan çıkan incecik, devingen bir ışık çizgisiydi. Gilbert yaklaştı ve yıkılmış bir sarayın eski döşemesi üzerinde birkaç adım ilerledi. Devingen ışık biraz ayrılmış iki döşeme taşının aralığından gelmekteydi. Ozan aydınlık aralıktan bakınca çok geniş bir salon gördü. Burada biri elinde yanan bir lamba tutan bilinmedik iki kişi tuhaf bir nesne kumaş ve takı yığını içinde dolaşmaktaydı. Gilber her ikisi de ülkenin yerlisi olan iki arkadaşı dinleyince konuşmalarından bir komplo hazırladıklarını anladı. Adamların genci bugüne dek varlığı bilinmeyen yeraltı dairelerinde türlü türlü antikalar bulmuştu. Şimdi bunlar onun çabalarıyla özellikle zor girişinin güvenli kıldığı bu salonda bulunmaktaydı. Daha yaşlısı bir denizciydi. Her yıl gelip bu zenginliklerin bir bölümünü almayı tasarlıyordu. Bunları gece arabayla denize dek taşıyacak, burada gemisine yükleyecek, sonra götürüp uzaklarda altın değerine satacaktı. İki kafadar kazancı paylaşacak, bu ortak gömü üzerinde kendileriyle aynı hakları taşıyan yurttaşlarının yerinde hak istekleriyle karşılaşmamak için bu işi gizli tutacaklardı. İki adam galeriyi dolaşarak gecenin ortasında denize götürmek üzere çalmak istedikleri değişik parçaları seçiyorlardı. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra oradan uzaklaşıp Gilbert'in yerini de düzenini de anlayamadığı bir çıkıştan çıktılar. Gilbert tüm dikkatiyle yıkıntıların bir yerinden belirmelerini görmeye çalıştıysa da olmadı. Ozan artık hiçbir şey işitmez olunca çılgınca bir meraka kapılarak öylesine yakınında yığılı duran bilinmedik tansıklara herkesten önce tek başına dokunup hayran olmayı düşündü. Az önce çıkmış olan ay birbirinden ayrılmış iki döşeme taşını ışığa boğmaktaydı. Gilbert bunlardan birinin her türlü çimento kalıntısından arınmış göründüğünü anladı, elleriyle aralıkta tutulacak bir yer bularak ağır taşı kaldırıp yana atmayı başardı. Gilbert, parmakları bedeninin kolayca girdiği yeni açıklığın kıyısına yapışmış durumda, düşüşünün tüm boyuyla küçültmek için kollarını uzattı, sonra usulca kendini bıraktı. Taşın yuvasından ay ışığı dalga dalga girmekteydi. Ozan, coşkulu bir meraklı olarak çekici müzeye yığılmış mücevher, kumaş, çalgı ve heykelcikleri kendinden geçmiş durumda gözden geçiriyordu. Birden şaşkınlık ve heyecandan titreyerek durdu. Önünde solgun ışığın içinde değişik biblolar arasında beş kollu bir Sistra durmaktaydı. Hemen elini alıp yakından incelemeye girişti. Sonra sapına gerçek harflerle Misir'in adının kazılmış olduğunu görünce bunca tartışmaya yol açmış olan ünlü Tekli Sistra'yı elinde tuttuğuna kesinlikle inandı. Gilber buluşuyla gözleri kamaşmış durumda, birkaç eşyayı üst üste koyarak kendi açtığı deliye dek gelebildi. Yeniden alanın toprağını çiğneyerek düşleminin öylesine geç saatlere dek uzadığı yere geri döndü ve burada sevinçten sarhoş durumda bir zamanlar Büyük Ozan'ın kullandığı Sistra'yı usul usul sallayarak Misir'in en güzel dizelerini özgün dillerinde ezberden okudu. Jilber yoğun ay ışığının altında kendinden geçmiş Mısır'ın soluğunun kendi göğsünde yaşadığını duyar gibi oluyordu. Tanrısının eski zamanlarda kalabalığa şimdi çınıltıları gecenin havasını sarsan ...talgının eşliğinde tatlı tatlı yeni kıtalarını okuduğu yerde durmaktaydı. Uzun uzun şiir ve anılarla sarhoş olduktan sonra rehberlerinin yanına gitti. Rehberler yeraltı salonunda toplanmış, gömülerin varlığını ve gizlice dinlenen konuşmanın sözcüklerini onun ağzından öğrendiler. İki suç ortağına tuzak kuruldu, ikisi de aynı gece gizli ve apartıcı işlerinin başında yakalandı. Yaptığı önemli hizmete duyulan minnetin bir belirtisi olarak Misir'in Sisrası Jilber'e armağan edildi. O da paha biçilmez kutsal kalıntıyı hep dindarca sakladı. 4. Altın yumurtlayan tavuk meseli ile şaşırtıcı bir benzerlik sunan şu Lombard söylencesi. Bergamo'da bir zamanlar Pizegina adında bir cüce yaşardı. Her yıl baharın ilk gününde cildindeki gözeneklerin baharın dönüşünün yaş dönümsel etkisi altında genişlediğini görür Tüm bedeninden kanlar sızardı. Halkın inancına göre bu kan terleme güçlü bir biçimde gerçekleştiği zaman elverişli bir mevsimi muştular, daha şimdiden bol bir harmanın güvencesi olurdu. Zayıf ve kısıtlı olunca da tersine kıtlık ve çöküşle izlenen büyük bir kuraklığı haber verirdi. Olaylar bu inancı her zaman haklı çıkarmıştı. Her zaman şiddeti kendisini yatakta kalmak zorunda bırakan bir ateş eşliğinde süren bu garip hastalık sırasında bir tarımcı topluluğu Pizigini'yi hep izlemişti. Gözeneklerden akan kanının niceliğine göre bölgenin tüm ovalarında yavaş yavaş sevinç ya da üzüntü yayılırdı. Tanı doyurucu olduğu zaman köylüler çok güzel bir ürünün kendilerine uzun dinleniş ve sevinç günleri getireceğine inanmış durumda sayısız sunular yollayarak cüceye teşekkür ederlerdi. İnançları bir tür tanrıya dönüştürmüştü onu. Tümüyle meteorlarla ilişkili bir etki sonucu diye benimseyerek Pizigini'nin salt kendi istemiyle harmanın iyi ya da kötü olmasına karar verdiğini düşünüyor ve mutlu önbili durumunda armağanlarının çıkara dayalı zenginliğiyle onu kendi lerini ertesi yılda hoşnut etmeye yöneltiyorlardı. Buna karşılık ufak bir kan terleme hiçbir armağan getirmiyordu.